ラハンデデスオンダンヤードンダマフレッツレスレムズシェルンデンオナミラキメダイテルサャキデササヒダイ Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yoludur. Kardeşlerim, hepinize selamun aleyküm, berahmetullahi ve berekat. Hepiniz hoş geldiniz. Allah şüphanahu ve teala hepimizi mağfiret etsin. Allah razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi hepimize nasip etsin. Allah سبحانوğu ve Tala mübarek kıldığı ayların bereketini rahmetini hepimize versin. Kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın. Bizleri tevhit ehli olarak yaşayıp tevhit ehli olarak ölmeyi nasip etsin. Tevhit ehli insanlarla birlikte bir olarak yaşamayı da hepimize nasip etsin. Biliyorsunuz her ayin kendine göre güzellikleri, yapılması gereken ibadetleri, söylenmesi gereken sözleri, işlenmesi gereken amelleri vardır. Nasıl ki insan İslam'a girdiğinde huy, davranış, yaşantı, uyku düzeni bile değişiyorsa, eşine, çocuklarına, akrabasına, komşusuna bakışı değişiyorsa, Muhakkak ki her ibadetinde insanda görünen değişiklikleri olması gerekir. Bakın geçen sene Ramazan ayı boyunca her gün teravih kılındı. Hemen hemen her gün iftar yapıldı. Herkes ne yaptı? Kaynaştı. Sürekli Allah kiramı zikredildi. Sürekli sohbetler yapıp nasihatlaşıldı. Ve birbirlerini belki yıl boyunca doğru dürüst göremeyen kardeşler ne yaptı? sık sık görüp birbirine tahammül dereceleri arttı, birbirlerine sevgisi, muhabbeti arttı. Çünkü insanlar kendilerini diğer günlerde birbirlerini görmeye hasret kılmadıkları için herhangi bir sebep kılıp yanlarına gidip devamlı beraber olma alışkanlığı olmadığı için veyahut hayat şartları ağır olmasa sebiyle Ramazan ayında Ne hitmetdir diğer günler zorlamayan insan Ramazan günleri ne yapabiliyor kendini zorlayarak bu tür alışkanlıkları yapıyor. Bu da tabii şeytanların bağlanması ve rahmet kanatlarının açılmasından kaynaklanıyor. Kardeşlerim Müslümanlar bir araya gele gele birbirini sevmeyi öğrenir, birbirleriyle konuşmayı öğrenir, birbirine tahammül etmeyi öğrenir. birbirinin ihtiyacını, sıkıntısını görmeyi öğrenir. Gider, hatta adını öğrenir, memleketini öğrenir. Çoğu arkadaş birbirinin adını neydi ya başlıyor şimdi sen neydi neydi ya nereliydin ya deyip başlıyor. Birbirinin adını soyadını dahi bilmeyen ne var? Müslüman var. Olmaması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam'a baktığımızda herkesi tek tek ne yapıyordu? Tanıyordu. Sahabeye de birbirini kaynaştırıyordu. İşte Ramazan ayının böyle güzellikleri var. Allah Azze ve Celle bu güzellikleri tekrar hepimize yaşamayı nasip etsin. Bu hayırlara kavuşmayı nasip etsin. Biliyorsunuz bu ayda o kadar güzellikler var ki hem Kur'an ayıdır hem yarışma ayıdır. İnfakta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rüzgardan daha hızlıydı. Çevremize baktığımızda Nereye bakarsak bakalım bir Suriyelinin veya bir mültecinin dilendiğini, perişan halde olduğunu görüyoruz. Allah razı olması için onlara bulun, sevindirin. En azından Rabbinize karşı bir göreviniz olur. Veya akrabalarınızdan muhakkak ihtiyaç içinde olan insanlar vardır. Ramazan ayı muhakkak insanların da şeytanlarının bağlanması hesabine hem daha yapıcı hem de onlara girecek yolları bulursunuz. Onun için bu ayı Hayır da değerlendirmeye bakalım. Allah izin verirse hilal gözükmedi. Gözüktüğünde teravih inşallah burada kılmaya başlayalım. İlk gün oruçta iftar olarak derneğimizde verelim. Hem kadınlara hem erkeklere yerimiz hazır. Rabbim muvaffaktasın. Kardeşlerim bildiğiniz gibi Ramazan ayı Allah Azze ve Celle'nin Müslüman, Müslümanlara ikram ettiği çok değerli bir aydır. Ve diğer ümmetlere baktığımızda diğer ümmetlerin böyle bir aylık böyle bir ibadeti yok kardeşler. Yani ilk orucun farziyeti biliyorsunuz. Nuh Aleyhisselamın zamanında oğullarından bir peygamber zamanında o da dört öğün yemek yiyorlar. Zenginler fakirlerin açlığından anlamıyorlar. Onlara yardım etmediklerine binaye. Allah Azze ve Celle zenginlerine orucu iki öğün farz kılıyor. Yani öğle yılan ikindi yemek yiyorlar misal, o öğle yılan ikindi yemelerini ne yapıyor? Haram kılıyor. Orucu kutacaksınız diyor ki aç kalmanın ne manaya geldiğini görsünler de fakire fukara'ya ne yapsınlar yemek versinler. İlk orucun farziyeti böyle başlıyor. Daha sonra her peygamberin kendine göre bir orucu var. Dikkat ederseniz hadis-i şeriflerin birinde bir de ferden tutulanlar var. Bir sahabenin gelip ben şöyle tutarım tutarım tutarıp en son aleyhissalatü vesselamın ona nasihati nedir? Sen bari Davut'un orucunu tut. O bir gün tutar, bir gün yer de diyor. Bu ferden, ümmetine olan bir oruç değil bu. Ferden Davut aleyhisselam. İşte oruç aynı diğer ümmetlere farz olduğu gibi bize de farz olmuştur. Ve Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Sallam Medini'ye geldiğinde oradaki Yahudilerin o gün oruç olduğunu görüyor Muharrem ayın onu. Siz ne yapıyorsunuz diyor oruç tutuyorsunuz. Ne oruç tutuyorsunuz? O kadar çok Muharrem ayında olaylar olmuş ki saymak plan bitiremiyorlar. İşte Nuh tufanının başlangıcı, bitişi, Muhsal İsallam'ın filavun zulmünden kurtuluşu vesaire vesaire. Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Sallam onlara dinleyince. Bunlar benim kardeşlerim diyor. Ben onlara sizden daha yakınım. Ve ümmetine diyor ki siz de aşire güne oruç tutun diyor. Ve peygamberimizin diliyle aşire orucu Muhammed ümmetine de ne yapıyor? Farz oluyor. Ama diyor siz onlara muhalefet edin. Bir gün evveline veyahut tutamadıysanız bir gün ahirine ne yapın? İlave edin. Ya 9-10 tutun ya da 10-11. Daha sonra şu ayet-i kerime indiğinde Ramazan ayı öyle bir aydır ki biz o ayda insanlara yol gösteren, hidayet veren doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt eden, Kur'an indirmişiz diye devam eden Bakara 185. ayet inince Ramazan ayı Muhammed ümmetine ne yapmıştır? Farz olmuştur. İbn-i Abbas'tan gelen rivayette Radiyallahu anh'la Ramazan ayı diyor farz kılındıktan sonra dileyen aşırı orucunu tuttu dileyen terk etti diyor. Artık bize farz olan nedir? Ramazan ayıdır ki zaten sünnette de gelen yani hadiste de gelen rivayette nedir? İslam beş bina üzerine kurulmuştur. Veyahut Muaz hadisine baktığımızda orada da ne vardır? Sen kitap ehliye bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Namazı günde beş vakit namaz olduğunu, sonra zenginden alınıp fakire verilmesi gereken zekatin olduğunu söyleniyor. Bunlar hep İslam'ın nedir? Binasıdır. Bunlardan sonra ne gelir? Ramazan ayında oruç tutma. Oruç tutmanın insana büyük faydaları olduğu gibi, büyük hayırları, sevapları olduğu gibi bile bile kasten oruç tutmayanın da çok ağır cezası var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bir gün kendisi uyuyup kalıyor bir rüya görüyor ve rüyasında birçok vakıa var. Bunlardan bir tanesi şöyle: Bir adam var diyor. Kendisinin diyor arkasında bir melek duruyor, elinde diyor şöyle çengelli bir kanca, ağırdından şuradan takıyor, kulağına kadar yırtıyor. Adam diyor aci içinde kan reman içinde diyor. Sonra diyor o çengele alıyor, bu tarafına geçiyor, şu ağırda takıyor, şuraya kadar yırtıyor. Adam çığlık içinde, kan devan içinde. Buraya traga tekrar geçiyor, burayı düzeliyor diyor ve şeyi devam ediyor diyor. Allah, yani insan dinlediğinde bile tüyleri diken diken oluyor kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam Cibril'e bu nedir diye soruyor. Yani bu adam ne yaptı da bu böyle bir azaba düşer oldu dediğinde O senin ümmetinden, yani Muhammed ümmetinden birisi. Bu Ramazan ayının farziyetine inandığı halde hiçbir mazereti olmadan, orucu bozan değil bakın, hiçbir mazereti olmadan Ramazan orucunu tutmayanın cezasıdır. Allah bizleri mağfiret etsin. Aynen haç nasıl farzsa, hacca giden, haccı mebrul olan, nasıl anasından doğduğu gibi tertemiz kılınıyorsa kardeşlerim, hacca gidip de haccı mevrur olmayanın burnu yerde, sürtsün, burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün, burnu yerde ne yapsın? Sürtsün diyor. Yani ibadet kabul olduğunda sana korkunç bir hayır varken, o ibadeti hakkıyla yerine getiremiyorsan, o da sana ne yapıyor bir bela getiriyor. Hatta alimlerimiz bu noktada diyor ki kardeşlerim, Hacca gittin, her ibadetin yapıldıktan sonra insanın gidişatına bakılır, diyor. Yani hacca giden bir adam geldikten sonra bir düzelme, iyi bir gidişat, iyi bir hale gitmiyorsa, onun haccı mevrul olmadığına işarettir, diyor. Eğer hacca gitmiş geldiğinde hakikaten düzelmiş haccın eserleri üzerinde varsa, yani anadan doğduğu gibi tertemiz kalan bir insanın misali haçtan dönmekten sonra belli oluyordu. Bir bakıyorsun hakikaten gidişatı çok güzel bir de bakıyorsun ki eskisinden çok daha fazla ne yapmış? Bozulmuş gitmiş. Yani bu ibadetin insana kazandırdıkları hakkını vermediğinde de gösterdiği emareleridir. Aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam annesi veya babası ebeveynlerinden biri veya her ikisi Birinin yanında diyor ihtiyarlar da cenneti kazanamazsa diyor. Veyl olsun ona, veyl olsun ona, veyl olsun ona diyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. İşte Ramazan ayı gerçekten yapılan ibadetlerin en güzellerinden bir tanesi ve İslam'ın beş binasından bir tanesi ve bir ay boyunca Müslümanlara hayır kazandırılan bir ibadettir. Şimdi hepinizin bildiği bazı mevzuları vardır ki bunları da ben kardeşiniz olarak sizlere sadece hatırlatma babında bir bilgi tazeleme yönüne gireceğim ki girme sebebim de şu kardeşlerim. Hani hoca efendiler bayram namazları kıldırırken ya işte senede iki kere kılındığı için insanlar şaşırabilir diye tarif ederken Kendileri bile her kıldırırken şaşırırlar. Yani senede bir gelmesi hasebiyle insanlara bilgi tazelemek her zaman nedir? Hayırlıdır ki Allah Azze ve Celle'nin de bu bir emridir. Hatırlat diyor sen o müminlere muhakkak ne yapar? Fayda verir diyor. Bunun yanında hatırlatmadaki gayemden bir tanesi de kardeşlerim Ramazan ayı rahmet ayıdır. Mağfiret ayıdır. Müslümanların affolunduğu bir aydır.、E、şeytan böyle bir ayda boş durur. <gülüyor> Düşünün mesela ben hacca giden bir kardeşim bana gelip de nasihat istediğinde ona yaptığım ilk nasihat nedir biliyor musunuz? Bak şeytan hep ensende gezer dikkat et. Çünkü senin haccın kabul olursa onun o ana kadar sana işlettiği bütün günahlar boşa çıkacak. Yani adamı emekli etmiş olacaksın. ne yaptıysa, senin için harcadığı şeyler varsa sermayeni yakacaksın. Onun için ne yapar, ne eder senin haccın mevlül olmasın diye elinden gelir ne yapar? Yapar. Öyleyse hiç kimseye uyma. Nefsinden başkasını kınama. Git ibadetini yap. Türk müsün? Türklerden uzak dur. Dilini bilmediğin adamlarla dolaştır. Birinci nasihatım benim budur. Çünkü senin bu ibadetim Kavun olursa oturup şeytan orada ne yapacak? Ağlayacak. İşte namazan ayı da kardeşlerim sanki bütün şeytanların böyle oturup yuvarlak masa yaptığı gibi bir toplantı. Teravih. Olur mu canım? Teravih evde kılınır. Cemaatle kılınmaz. Camide kılınmaz. Sekiz olur mu canım? Yirmi üç. Öbürü değil ki otuz altı. Yok kırk altı. Yok şöyleydi. Yok böyle yok. Eline tutup da kuranır. Adam teravih kılacak mı? Kılmıyor. Zaten gözü yok namazda. Ondan bir oru yok. O bir perte çıkıyor. Ondan sonra başlangıç, sahur. Hilal'ı ne zaman görüyor? Ha, hilala bir gidelim. Dur. Hilal gözüktü mü? Gözükmedi mi? Biri diyor ki ha nerede yaşıyorsan, oranın sultası neyse ona göre tut diyor. E öbürü hilali görüyor, oruca başlıyor. Öbürü Oruç yiyor. İkisi de Müslüman. Burada bir birbirine bir düşüyorlar. Başka? Hilali gördün görmedin. O gördü, o görmedi. O diyor ki, onu diyor bak diyor ekvator bu yanda. O Amerika'da gündüz, burada gece, burada diyor, gün farkı var. Bir kere burada tutulmaz diyor. Bir bunun münakaşasına giriyor. Birazdan delilleriyle bunların izahını yapacağım. İzah etmek için demiyorum. Şeytanları yuvarlak masasına diyorum. Ondan sonra girdik Ramazan'a artık bu karakalardan kurtulduk. Elhamdülillah girdik. Şimdi ikinci, üçüncü gündeyiz. Şimdi başlıyor. Safur hangi dakikada bırakılacak? Lan arkadaş kurşun mu sıkıyorlar seni son dakikaya bırak şu safuru diye ya. Yani emir mi var sana ya? Lan bir yarım saat önce kes ne olur. Biz babam gelen zamanında safur dörtte bitiyorsa biz birde, bir buçukta yerdik. Azıcık uyurduk, kalkardık, namaza gider gelirdik. Yani şimdi öyle bir hale getiriyorlar ki ibadetleri. Bir cuma meselesini ortaya atıyorlar, konuşuyorlar. Ben soruyorum şimdi, dinliyorum. Altı yedi saat konuşuyorlar, bitiyor şimdi cevap vermeyince. Cevap verirsen yedi senede bitmiyor. Cevap vermeyip de böyle duvara konuşuyorlar, bitiyor. Diyorum ki, ya arkadaş ben konuştuklarından bir şey anlamadım ama şunu anlamak istiyorum. Evet. Siz bir Cuma ayıtmak istiyor musunuz? Tabi canım gülce. O zaman niye konuşuyorsunuz? Gülün de halledelim. Aynı şekilde Ramazan orucununda da. Ya siz bu orucu tutmak istiyor musunuz? Ya bir, önce bir safur bir yapın. Şu saati ya normal ihtilaf etmediğimiz bir dakika kadar bir safur yapın, değil mi? Ondan sonra geri şu ihtilaf ettiğiniz saatte bir konuşalım. Doğru mu? Eğer oruçta gücünüz varsa. Oraya geçtik. İftarın saatine. İftar saatinde herifler bakıyor şimdi saati takvimde ne diyor? Akşam 19.27 8.27 değil mi o? 8.27 değil mi o? 19.27 iyiydi de neyse. <gülüyor> şimdi adam saate bakıyor diyor ki bu takvim meselesi yanlıştır. Yarım saat bunlar diyor fazla yaptırıyor. Hop yarım saat önce aç. Ben de diyorum ki ya arkadaşım önce bu vakitte aç Sonra gel, itiraf ettiğimiz saati konuşalım. Yani orucumuzu ne yapmayalım? Hiç etmeyelim. Şimdi hadis getiriyor. Bak diyor, sahurda diyor geç. İftarda acele etmi ettiğimüttetiyor metim hayır da devam ediyor. Onu dolayya yapıştırıyor. İyi de, Allah'tan bir söz geliyorsa, Resul'dan bir söz geliyorsa, niye kendi rengini veriyonuuna? Allah'ın boyasıyla niye boyar mı? Doğru mu? Nasların içini. Hiçbir zaman insanlar dolduramaz. Doldurursa kendi rengiyle doldurmuş olur. Nasrani için boş olur. İşte bugün bu kadar ihtilafların çıkmamasının sebebi nedir? Budur. Şimdi ilk bu safurlan imsak meseleninde fitneyi Türkiye'de kim attı biliyor musunuz? Hayır. Abdurraziz Hayindır attı. Bunun peşinden gidilir mi arkadaşlar? Peygamberi inkar eden bir adam var karşınızda. Allah'ın kabir azabını ayette sabitken inkar eden bir yani demek istemiyorum davette yakışmıyor bu kelime bir zevaklar karşınızda Allah'ın şefaatini inkar eden kaderini inkar eden bir adam var karşınızda sözleriyle yazılarıyla nedir sabit yani şimdi yıllarca sohbetlerimizde şüphesiz ki bu din bir ilimdir kimden aldığınıza ne yapın dikkat edin diyor、e、şimdi adam doksan dokuz tane doğru bile söylese ben şüpheyle yaklaşırım. Çünkü benim dinim bana ne diyor? Bunu emrediyor. Adam bir tane şeyde beni ifsad edebilmek için bana doksan dokuz yalan söyler. Aynen iblisin Adem aleyhisselamla Havva'la bize gelip ne diyor? Ben diyor size doğru anlatan nasihatçıyım. Allah adına da yemin edince yasak ağaca ne yapıyor? Yaklaşıyorlar. Demek ki şeytan bize Bir Müslüman hoca kılığında, bir alim kılığında ne yapabilecek? Gelecek. Onun dışında orucu kasten bozdun. Değişik şekillerde her neyse. Bu sefer bunda üzere çurulanıyor insanların. İşte şöyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur. Veyahut emzikli hamile kadınların orucu yemelerinde veyahut yolcunun öyle şeyler geliştirmişler ki geçen sene buna Mustafa İslamoğlu Şia akidesini de ekledi ki kendisi zaten beyatlı Şia'dır ama rengini daha önce vermiyordu şimdi tamamen vermeye başladı. Hayızlı kadının da artık oruç tutabileceğini ve namaz kılabileceğini fetvasında ne yaptı? Verdi. Zaten bu Şia'da böyledir kardeşler. Yani Şia itikadıdır bu. Eyvüsünnet'te böyle bir itikad yoktur. Bu da girdi şimdi tartışmaların içine. Ya adamla Ramazan ayında. Husisi Müslümanlara füze atıyorlar ve Yahudi çocukları füzenin üzerine alın size iftar yemeği diye yazıyor. Yahu millet neyle uğraşıyor? Müslümanlar rahmet ayı şeytanların bağlandığı bir aydan dinlerinden çıkabilmek, ibadetlerini hiç edebilmek için ellerinden gelen her şeyi ne yapıyor? Yapma yarışına gidiyor. Onun için kardeşlerim Ramazan ayının hayrı bu kadar büyük olmasa sebebiyle şeytanlar da her şekilde ne yapacak uğraşacak. Öyleyse acizane kardeşiniz olarak nasihatim, ne duyarsanız duyun, duymayın. Peşine düşmeyin. Onun konuşmasını yapmayın. İslam'ın dahi müdafaasını yapmayın. Çünkü onlar ortaya attığı meselede senin müdafa yapmanı istemiyor. O şüpheyi kafana atmaya çalışıyor, bulur. Aptal olanda sineğin şeye konduğu gibi hemen o meselenin peşine konar, habire cevap yazmaya başlar. Kardeşim seni dinleyen birisi yok ki orada. Sen kime cevap veriyorsun? O sadece şüphesini atıyor. Senin gibi aptalı da kullanarak o şüpheyi bütün Müslümanların içine ne yapıyor? Atıyor. Olay bu. Başka bir şey değil. Bakın alimlerimizden bir tanesine Bidat ehli, küfür ehli birisi geliyor, gel diyor. Misal, Gökhan seninle şu ayet hakkında tartışalım. Diyor ki kardeşimiz, ben o ayeti biliyorum. Niye tartışmaya açayım? Sen bilmiyorsan kim diye ben gel diyor. Kim dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir.、Diyor. Din tartışmaya açılmaz kardeşlerim. İslam'da hiç kimsenin ürettiği sorulara Cevap verme meselesi değildir. Öyle aptal insanlar vardır ki akşam aradlar sanki şeytan nöfülüyor bunlara. Ne yapıyor? Guriyorlar, guriyorlar. Soru makinası soruyorlar. Ulan şu soruya, kafanızı gurduğunuz kadar, yorduğunuz kadar, zamanınızı verdiğiniz kadar Allah'ın dinini öğrenmeye verseniz belki şekül tam olurlar. O zaman sorulan yüz sorunun belki bir tanesine cevap verirler. Allah'tan korktuklar için. Bakın geçmişin alimlerine sorulan yüz soru varsa ki İmam Mali'nin meselesini hatırlayacak olursanız geliyor birisi soruyor da soruyor soruyor. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Adam sayıyor. Doksan tane. Üç tanesine cevap veriyor. Mağrur mağrur bakıyor. Ben de senin diyor, alim zannettiydim.、Diyor. Ne sorarsan bilmiyorum. Ne sorarsan de nereden geldin bence? İmam Mali'nin hiç istifini bile bozmuyor. Başkası olsa belki koval. Ben diyor, öyle insanlara kavuştum ki diyor sorulan diyor hiçbir soruya diyor cevap bile vermezlerdi. Hepsine bilmiyorum diyor. Ben gene üç tanesine cevap vermişim diyor.、Yani、ona dua etti.、Yani. Burada kardeşlerim bakın birçok ilim var burada bilmediklerinden değil. Bazen yani öyle bir kaplan insanın karşısına geliyorlar ki çordukları sorunun cevabını o kaba koyamıyorsun. Olmuyor. Allah'ın ilmi diyor. Temiz olan bir şey pis için pis şeyin içine konmaz. Veyahut karşıdaki bunu anlayacak seviyede değil. Ama o anlamıyor. Cahil alimden anlamaz ki. Hiçbir zaman alim olmadı çünkü. Ama verdiği cevaplar varsa demek ki anlayacak seviyede ve onun meramında. İşte bunlar nasların bittiği yerdedir. Ama aptal olan, olur mu diyor, ayet var diyor bildiğini nasıl gizlersin, ilmiyiz gizliyen şeytan.、Ha、sen o kadarsın işte. Anlamazsın. Onun için Ramazan ayı da hakikaten cehennem, cehennem kapılarının kapandığı, cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir aydır. Rabbim cennet kapılarının hepsinden girmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim.、Amen. Bir kardeş oruç nedir diye bir soru sormuştur. Oruç şudur kardeşlerim. Diyor ki dinimiz İslam'ın tarif ettiği. Niyetlen başlayıp yeme, içme ve cinsel münasebetin kesildiği yalan, kaybet ve dedikodudan uzak durulup iftar vaktine kadar bu üç şeyden uzak durulmalıdır. Oruçun tarifi budur. Oruç kime fazdır? Oruç akıl bağlı olan ve buruğa eren her Müslüman için nedir? Fazdır. Bu kesinlikle yerine getirilmesi gereken görevler de bir tanesidir. Ve çocuklarımızı da nasıl namaza 7 yaşına gelince、e, alıştırın, 10 yaşına geldiğinde emredin, kılmazsa hafifte ölün diyor ya, bu tür ibadetler de nedir? Fulağa ermeden alıştırılacak ibadetlerdendir. Hatta Allah anama babama rahmet etsin. bize teknorucu tuttururlardı biliyor musunuz teknorucunun ne olduğunu sen derdi öyleye kadar tut bana sat derdi biz öyleye kadar az kalırdık akşam safur donlarla alırdık 25 kuruşu gider leple bu tozunu oruc açardık öyle ondan sonra sen öyleye kadar yat yem öyleylen ikindi tut öyleylen ikindiye kadar tutardık yine 15 kuruş alardık ondan sonra öyleyelen akşama kadar derken artık biz orucun parayla sever, sonra tahkikine geçerdi. Yani geçmişteki insanlar orucu böyle sevdire sevdire ne yapar? Alıştırırdı. Ama çocuklar buluğa erdiğinde, üzerine farz olduğunda tut dediğin zaman tamam der ama lokanta da açık, pastana da açık. Yani sorun değil onun için. Akşama geldi mi、e, orucum der. Fakat çoğu orucu tutmaz. Bizim Hacı Bayram'daki lokantacının dediği gibi Dedim, ne yapıyorsun? Ramazan'da kapa diyorsun da dedim. Olur mu abi dedi ya? En çok dedi, işi Ramazan ayında yapıyorum dedi. <gülüyor> Sanki millet oruç tutmuyor. Beni görün diye herkese şeye geliyor. Fakat diye geliyor. Hayret yani. O kadar da değişti. İzmir'i geçti Ankara'da. Evet. Orucun farziyeti böyle kardeşlerim. Hatta、e, bir adam geliyor aleyhissalatü vesselam'a devesiyle mesajda giriyor, devesini çalımla çalımla hırtiiriyor, iniyor. Muhammed hanginiz diyor? İşte şu beniz,、e, soluk beniz diyorlar. Ki Ali, Sılat ve Selam bakın ne kadar mütevazi, asabının içinde onlar gibi giyinen, onlar gibi oturan birisi. Gelene adam Peygamberimize ne yapmıyor? Tanıyamıyor. Deniyor, sana diyor bazı şeyler soracağım diyor, bana cevap vereceğine diyor. Evet diyor, söyle. Sonra sorduğuna cevap vereceğim diyor. Ve adam sorularına başlıyor. İşte senin bize elçin geldi. Günde beş vakit namaz olduğunu söyledi. Bunu sana Allah mı emretti? Evet. Başka var mı? Dilersen nafile. İşte senin elçin geldi. Ramazan ayı boyunca bize oruç tutmayı emretti. Bunu sana Allah mı emretti? Evet. Başka var mı? Dilersen nafile. Bu rivayette orucun farzlığına nedir? Delil olan rivayetlerden bir tanesidir. Ve adam giderken Dibayet uzun. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam adam diyor ki bu farzlara ne bir şey eklerim ne de bir şey çıkarım diyor. Yani ne nafile oruç tutarım ne de bir sünnet kılarım diyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam eğer sözünde durursa harfiye cennet ona vacip denir. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Faziletine gelecek olursak biliyorsunuz biz de hakikaten günah işleme makinesi olan insanlarız. Allah ağız vermiş bize ya hayır konuşun ya susun yok inat etmişiz biz şer konuşacağız diye muhakkak şer konuşuruz. Kıybet etme muhakkak kaybet ederiz. Yani cennetin kokusunu duyamayan demiş yok. Laf getirip götürmeyi ne yapmışız? Adet edinmişsiz. Boş konuşmayın, bana ayağını konuşmayın boşa dalanlarla dalmayın yok. Oturur akşama kadar geyik muhabbeti yaparız. Şu siyaset ne oldu? O ne oldu? O kime verdi, bu, bu kine verdi. Ondan sonra bir de milletin yapacağı şeyi yaparız. Veyahut onu bulamadık maç. Onu bulamadık、işte, hükümetçileri.、Işte. Onu bulamadık başka. Muhakkak insanlar boş konuşacak bir şey. Halbuki ne diyor? Ya hayır konuş ya da sus. Hatta rivayetlerden bir tanesi Ebu Kureyre naklediyor radıyallahu anh. Birinin sürekli her yere böyle gidip oturup saatlerce konuştuğunu görüyor. E adam diyor, ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir söz işittim. Vallahi diyor bu söz yüzünden ben her yere gidip oturup konuşamıyorum.、Diyor. Ama seni görüyorum diyor pervasıca. Her yere gidip pervasıca konuşuyorsun. Herkes aklında çok rahat laf konuşuyorsun.、Diyor. Allah Resulü'nden ben şunu işittim diyor. Kişi diyor konuşurken lanet tayin bir söz söyler. Onun çok ulu yüce bir makama çıkacağını hesaplamazsın. Çünkü boş konuşmaya adet edilmiş. O söz Allah'ın çok hoşuna gider diyor. Onu diyor sevinçle karşılar ve cennette çok güzel bir makama koyar diyor. Yine diyor kişi lanet dayın özen göstermeden bir söz söyler. O da Allah'ın gadabına gider. Onu gadaplan karşılar. Yer gök durduğu müddetce yer, yerin dibine sokar. Cehennemde de ta dipleri atar. Yani kişi bir söz söyleyerek ne yapıyor kendini helak ediyor. Vallahi diyor bu söz yüzündendir. Ben her yere gidip konuşmayı ne yaptım kendime? Haram kıldım diyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Göz veriyor. Hayra bak. Göre bak. Direksiz nasıl yürüyorum? Yo, ona niye bakmıyor? <gülüyor> Nere gidiyor ki? <gülüyor> ne yapıyor ki? Veya cinselliği. Yani hayır olmayan her şeye ne yapıyor? Eline ya da eskiden ben merak ederdim bu akvaryumda balıklar nasıl yaşıyor diye yani dışarıya çıkmadan. Şimdi artık merak etmiyor. Televizyonu nasıl sokuyip yaşıyorlarsa veya şu telefona kafayı nasıl sokup yaşıyoruz adamlar balıklarla demek ki öyle yaşıyor. Yani Allah'ın verdiği gözü o kadar rahat tıllatıyor ki insanlar verdiği zaman o kadar boşa götürüyor ki. Şimdi mesela benim torunlar da oynarken görüyorum veyahut arkadaşları, müzik haram mı? Haram. Oyunda müzik var, çocuk müziğe alışıyor. Kadın, cinselliğe bakmak veya çıplak bir kadına bakmak haram değil mi? Haram. Oyunlara bakın, işte mesela bir oyun oynuyorlar, o network spirit midir nedir bir şey var oynadıkları. Bir kadın ortaya dikiliyor, çırıl çıplak elinde bayram. Yani arabanın açılışını gösteriyor. Ya bu çocuk sabi direkt buluğa ermesine ne yapacak? Bunlar sebep olacak. Yani bir telefonda bir çocuğun oyununa bile izin vermeniz onun fıtratını, fıtratını ne yapıyor? Bozmasına sebep oluyor. Veyahut birçok şeyler televizyonda sabaha kadar filme bakanlar falanlar filanlar işte namazan ayı insanların veyahut ticaretinde veyahut karı koca ilişkisinde veya ot akraba ilişkisinde işte kirlenen beden göz değil kulak gönlü ne varsa Allah bizi bu ayda arındırsın işte kim inanarak sevabını umarak Ramazan ayı arucunu tutarsa o kimsenin geçmiş günahlarına Ramazan ayı ne olur kefaret olur diyor bunu imam Bukhari naklediyor kitabını okuyacağım kardeşlerim yine biliyorsunuz Bir çok şefaat unsuru vardır. Allah Azze ve Celle'nin izin vereceği. Şimdi canlı dışında bir de cansız şefaat unsurları var biliyor musunuz? Kurandı, namazdı, salihameldi. Oruç da insan için orada ne yapacaktır? Şefaatci olacaktır ki gelen hadis şerif de oruç ve Kur'an Ciyamet günü kulaş şefaat eder. Oruç şöyle der: "Ey Rabbim." Bu kulun gündüz yemeden, içmetten, şehvetten men oldu. Ona şefaat etmem için izin ver der diyor. Dile gelerek. Demek ki hakkıyla orucu tuttuğumuzda oruç o gün bizi azaptan ne yapacak? Kurtaracak. Yani ufacık bir ibadet bakın bize ne kadar hayır getiriyor. Ve Fıran diyecek ki bu kulunu gece uykudan men ettim. Tabi gece kalkıp okuyabiliyorsanız Kocamızı açabiliyorsanız, kerevzoldan kendinizi urtala bildiyseniz, inşallah Ramazan boyunca urtulacaksın buraya gelirseniz tabi. Yine kardeşlerim oruç, insanın cennete girmesine vesile olan en güzel amellerden birisidir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oruçlu iken ölen kimse cennete gider diyor. Veya Cuma günü ölen kimse cennete gider diyor. Tabi biz zahirin Bize gelen bunu aklı ne yapıyoruz? Veriyoruz. Gene onun gideceğe yeri en iyi kim bilir? Allah bilir. Sıla geçen gün hacibaylamba cenaze namazına gelmiştir. An zahiren adam kelli felli gavurlardan bir tanesi. Şimdi bizim esnaf tanıyormuş bazı, yılmış bana sordular. Ya hoca bak bugün günlerden cuma. Adam öldü. Buraya da getirdiler. Şimdi bu cennetlik mi değil mi? Matrana soruyorum. Şimdi en iyisini bilen kimdir? Allah. Biz buna bir şey diyemeyiz işte. Ama gelebileceğimiz nas da Müslümansa, Cuma günü öldüyse oruçlu iken öldüyse gelebileceğimiz nas bu. Ama artık geriye ne Allah bilir. Nasıl ki bir gün savaş akabinde. Bir adam geliyor, falan şehitdir diyor. Allah Resulü Ali Sallallahu Aleyhi ve Salihamu Aleyhi ve Sallam o cehennemdedir. Zahiren onun şehit olduğunu görüyorlar. Ahmancada hakikaten savaşıyor, ama aldığı yaraların tespitiyle ne yapıyor? Dayanamıyor, intihar ediyor, kendini öldürüyor. Allah Resulü Ali Sallallahu Aleyhi ve Salihamu Aleyhi ve Sallam o cehennemdedir diyor. Bir tanesi kalkıyor, şehadet getiriyor. Valla hissen, Allah'ın resulüsün. Ben onun son halini gördüm, hakikaten diyor o intihal direkt öldü diyor. Ama biz zahide ne biliyoruz? O şehitlerdi. Onun için bize gelen ne as neyse biz onu söylüyoruz kardeşlerim. Rabbin bizlere hayır versin, hayırdan ayrılmasın, rahmetini bereketini üzerimizden eksitmesin. Kardeşlerim oruç ayı Lamazan ayıdır ki bu aya kim gelirse muhakkak orucu tutması gerekir. Ve orucu karşılamak için mesela bugün ayın yirmi sekizi değil mi? Bitti. Şimdi yirmi dokuza döndük. İnşallah. Yarın için ya işte hilal gözükür mü gözükmez mi deyip bir gün evvelinden veyahut iki gün evvelinden şek günü diye yani gözükürse orucum gözükmezse nafile orucum diye oruç tutamazsınız bu haramdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazanı karşılamak için oruç tutmayın. Şevk günü oruç ne yapmayın? Tutmayın. Bilmiyorum başka milletleri ama kardeşlerim bizim Türk milletinde bu gördüğüm için diyorum bir adettir. Eskiler var hele biraz. Onlara kurşun atsan bozmazlar. Kurşun atsan bozmazlar. Üç gün evvelinden başlar. Ana bu ne orucu derim mesela tanıdıklara. Ya bu karşılama orucu. Ya neyi karşılıyorsun? Biri mi geliyor? Biri mi gidecek? Ne? Ya oğlum işte namazan gelince ya işte ihtilaf ediyorlar da falan da ablacım veyahut anacım her neyse hilal gözüksün. Hep beraber ne yapalım? Tutalım. Hilal gözüksün. Hep beraber ne yapalım? Bayram edelim. İşte şevk günü oruç tutmak kesinlikle nedir? Haramdır kardeşlerim. Hilal meselesi ise kardeşlerim bir kişi Dünyanın neresinde olursa olsun Allah'a yemin eder, Resuluna da şahadet ederse yani Allah'ın bir olduğuna inanır, Resulun da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olduğuna şahadet getirir de, akabinde ben hilal çıplak gözden gördüm derse bu şahadet bütün Müslümanlara ne yapar bağlar hilal senin görmen şart değildir. Kardeşimiz gördü mu? Ben şahidet ederim ki Bilal gözükmüştür. Bizi bu ne yapar? Bağlar. Bağlamazsa zaten biz onun kardeşliğinden ne yapmış şüphetmiş、yani、şüphe oluruz. Yani şahidetinden de şüphetmiş oluruz. Bir dem fazla kişinin şahidliğine de gerek yoktur kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geldi, Bilal'i gördüğünü söyledi, hemen oraca başladı, Bilale emretti, yani herkese ilan et. orucuyuz diye ne yapmıştır? İnsanlara davet etmiştir. Evet. Yine kardeşlerim başka bir beldede hilal gözükse, onun haberi gelse, bu da bizim için nedir? Bağlayıcıdır. Sadece kendi belden değildir. Çünkü Müslümanlar birlik, beraberlik içinde ibadet ederse ibadetin bir anlamı vardır. Ramazan ayında bu anlaşılmıyor. Yani 30 gün tutuyoruz ya veya 29 gün Peki kardeşlerim şimdi millet hacca gidiyor. Hac ayı belli mi? Belli. Günü belli mi? Belli. O da hilal ile tespit edilen bir şey değil mi? Evet. Bir sene hatırlıyor musunuz? Geçen sene ya da öbür sene. Ne yaptılar Türkiye'ye? Bir gün önce. He? Bakın Zilhicce ayının 8-9-10. gündür. Bir gün önce. Hac. Hatta Ramazan ayı gibi değil bak. 10 gün önceden belli. Evet. Biz takvım esasına uyuyoruz diye bir hata işlediler. Ne yaptılar? Arife günü bir gün önce buranın cinayet neydi? Ne iştir abi başkanısı artık? Gitti oraya. Güya Arafat'a çıkıyor diye çadırın içinde gizlice ümmete bayan namaz kılırdı. Ve bütün insanlar bir gün önce bir gün önce et kestiler. Yani kurban ne yapmadılar, kesmediler. Biz de bir mezaraya gittik. Kurban oradan aldıydık. Ulan sıra ne zaman gelecek, ne zaman dedi. Çok çok kalabalık bir.、Yer. Ertesi gün gittik. Kasap bile yok, kimse yok. Herkes bir gün önce kesmiş. Vam biz dansıda. Kurban üç gün ya. İhtilaf mı ettiniz? Ya bir gün salla ya. Senin niyetin kurban kesmek değil.、Mi? Böyle bir ortada bir şaybe var. Yani Müslümanlar. ibadetini garanti altına alması lazım. Sen bunu bir daha döndüremezsin. Bu bir cuma gibi değil ki. Üç günde kesebiliyorsun bu kurbanı. Sen ilk gün şüphe varsa ikinci güne devret ya Müslüman ne olacak yani? Ne olacak? Gittik ki mandıraların oraya ya bir tane adam gelsin ya. Bir ora değil. Bütün mandıralar bomba. Demek ki insanlar naslarla amel etmeyi ne yapmıyor? Ne yapmıyor? sevmiyor. Allah gelen doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Bütün ibadetler ortak yapıldığında bağlayıcıdır. Burası ayrı gün bayram. Burası ayrı gün bayram. Öbür tarafı ayrı bayram bu olmaz kardeşlerim. Bir de hilanın girmesinde kasıtlı, şaibe yapan insanlar var, fıkhalar. Mesela şia dediğimiz, rafizi dediğimiz insanlar hilali çıplak gözlerini yüzde yüz görseler de muhakkak Müslümanlara ihtilaf çıkarabilmek için ya bir gün önce ya iki gün önce ilan ederler ya bir gün sonra ya iki gün sonra ilan ederler. Dikkat edin bak araştırın. Muhakkak Müslümanların arasına fitne yaymaya çalışırlar ve bunların fransiyonları var. İnternetiydi, gazetiydi, basını da kullanarak çok yalan、e, haberler pompalayarak Bir çok Müslümanın da ibadetlerin zayıf olmasına sebep olmuşlardır. Bunlara da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Kardeşlerim oruç niyetlen başlar.、E, niyet çok önemlidir. Biliyorsunuz nafile olan bir orucu niyeti、e, gündüz de yapabilirsin, ikindi de de yapabilirsin. Misal Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eve geliyor, yiyecek bir şey var mı? Yok ben zaten oruçluyum diyor. Veyahut eve geldiğinde yiyecek varsa yiyor orucu ne yapıyor? Bozabiliyor. Nafilenin kazası yoktur. Bunu anladınız mı? Yani pazartesi perşembe orucu tutuyorsun veya ayda üç gün tutuyorsun bir gün tutup bir gün bunun kazası yoktur. Ve niyeti de sahurda değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ee, imsaktan önce diyor niyet etmeyenin orucu yoktur. Orucu sahura kalktığınızda ne yapacaksınız? Niyet edeceksiniz. Niyette nedir? İşten, kalpten yapılan bir şeydir. Zaten senin gece kalkman sahura senin nedir? Niyetindir. Ve muhakkak sahur yemeği yiyin diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Çünkü kitap ehli sahur ne yapmaz? Yapmaz diyor. Onlarla sizin aranızdaki fark Sahurdur diyor. Ve hiçbir şey yapmazsanız bir yudum ne yapın? Su içim diyor en azından. Kardeşlerim fecirle çok oynuyorlar. Ben bunun çok şeyine detayına girmeyeceğim. Takvime uymanızı tavsiye ederim. Çünkü ben iki sene takvim çalışması yaptım. Diyanetin takviminde sorun yok kardeşlerim. Buna aynen uyun. Bunu geçerseniz bakın oruç tutmamış olursunuz. Ben size söyleyeyim. Oruç tutmamış ve orucu yemiş olursunuz. Birilerinin dinlenen şeytanların, Allah düşmanlarının yaydığı gibi o sözlere kapılıp dayıvay efendim. Bak işte diyor beyazdan siyah gitlik oturmuş erip balkona kamerayı da almış. Boğaz için ufkundan siyahlan beyazipli ayırmaya çalışıyor. Tabi akılsız olanlar da akıllıym diye buna kanal işine giriyor. 15-20 dakika daha sona yiyecek. Ya arkadaş yarım saat önce yiyelim. Bakın bu meseleyi en güzel anlatan mesela bir hadis. Ayşe annemiz diyor ki biz sabah namazını ilk kıldığımızda ayrıldığımızda kimse kimsenin yüzünü dahi ne yapmıyordu, tanıyamıyordu. Bit. Fecr'in ilk çıktığından ki fecr nedir? Doğudan güneşin ilk ışıkları kırılmaya başlıyor şöyle hafif hafif. Sonra böyle bir keskin çizgiler olur. O birden kaybolur. Buna. fecrikazip derler yani yalancı fecir. Ondan sonra ağır ağır ince ince çizgilerle işte fecir bu. Bu başladı mı bitti. Kes. Orada kimse kimsenin yüzünü dahi ne yapmaz? Tanımaz. Bunun da ölçüleri var. Bu da bir ilimdir. Öyle basit bir şey değildir. Hemen çobanın değneğini alıp da şöyle bakıyor. Tamam güneş açtı deyip de gözünün önüne de değneği tutmuş. etçik taş kalmış dağın başında onu görmemek için şöyle tutuyor ha güneş açtırıyor hemen iftar ediyor onun gibi değil bu mesele Allah bizlere hayır versin niyetle başlar ve、e, iftarla bu ne yapar biter kardeşlerim、e, sahur yemeğe bereketli olduğu gibi iftar yemeğe de nedir bereketlidir hele hele eee iftar vermeye ya da oruçluya iftar ettirmeye teşvik vardır ve bunun çok büyük sevapları vardır. Allah birçok insana iftar ettirmeyi hepimize nasip etsin.、Evet. Çok çok sevabı vardır ve bunun ecli büyüktür. Hurma dağ nesilinde olsa, bir yudum suyla da olsa birilerini iftar ettirmeye gayret edin. Bakın bu alışkanlıkları, bu hadisleri çok güzel uyguluyorlar Kabe'de. Medine'de ne yapıyorlar hasırları seri veriyorlar belki binlerce insan belki milyon bilemiyorum ne yapıyorlar insanlar iftarda yarıştırıyorlar bir kurma koyuyor yarına bir zemzem koyuyor ne kadar güzel bir şey kardeşler Allah bu tür davranışları yapmayı bizlere de nasip etsin Safur'un son vakti fecir olacağa vakitte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ben diyor iftara şey Safura gittim Onun sahuru ne kadardı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahuru evlayı okuyacağı kadardır diyor. Bunu da kardeşlerim, namazanda bir ezan okunuyor ya, orada bitiyor. Orada kesin. Anlatabildim mi? Şimdi bizim yaşamış olduğumuz şu toplumda、e, Hanefi mezhebi hakim olması hasebiyle Hanefi mezhebi、e, imsak girdikten bir saat sonra veya kırk beş dakika sonra ne yapar? ezan okur. Bunların adetleri bu. Görüş bu. Fıkıh görüş bu. Ramazan ayı geldiğinde ise orucun başladığını ve namaz vaktinin girdiğini belirtir. Yine namaza aynı saatte başlarlar. Hani ezan okuyorlardı ya. O saatte başlarlar. Ve selamı verdiklerinde neredeyse güneş doğar. Hanefi mezhebin namaz kılma şekli nedir? Budur. Ama bu Ramazan ayında ezan başa çekilince insanların kafası ne yapıyor? Bir karışıyor. Acaba ezan okunuyor bu arada yemek mi yiyeceğim namazı değil kardeşler. Aslında ezanın vakti Ramazan ayında okunan vakittir. Ama millet o saatte zaten şu ezana bile millet rahatsız oluyor. En büyük camilerin dibine bile gidin ezanı duymazsınız. Bir hoparlör var onda aşağı doğru böyle indirmişler. Şikayet şikayet verilmez hasebiyle. O yüzden de bir de bunu gece kaç üç çeyrek geçe adam ezanı okusa vururlar yani. Ezanları da keserler. Anatabildim mi? O yüzden sadece Ramazan ayında okunuyor, ama onun okunması demek değildir ki yani burada yemeğe başlayın ikinci ezan okunduğunda、e, olacak değil. O ezan okunduğunda iş bitti iş bittmiştir. Bir de kardeşlerim nasıl ki namazda、e, namaz kırarken arkada birileri konuşuyorsa dönip ha o da öyleydi ya diyemiyorsak veya birisi gelip de burdan Ya falan bir şey var mı böyle edemiyorsak veya sen git ben geliyorum diye hareket edemiyorsak yani namaz kılıyorsa namazda başka bir eylem yoksa oruçta da bütün bedenle oruç tutmamız gerekiyor yani sadece aç kalmamamız gerekiyor bizim çocukken birçok ineğimiz vardı samanı dökme yemezdi suyu goreme içmezdi yani ben de onlara rahatlıkla oruç tutturabilirdim ama hayvanın Oruçla hiçbir alakası nedir? Yok. Nasılettin Hoca'nın bir fıkrası var ya. Nasılettin Hoca torunuyla gidiyormuş, bakmış Ramazan günü kedi bir şeyler yiyor. Hocam hocam demiş bak kedi şeyi yiyor, oruç yiyor.、E, bilmiyorum yavrum demiş. Hayvanlar oruç tutmaz demiş. İnsan da oruç tuttuğunda bütün azalarıyla ne yapacak? Tutmuş olacak. Sadece yemeği, içmeyi, cinsi münasebeti Terk etmeyecek kötü sözü, yalanı, kıymeti, her türlü küfrü ne yapacak? Bırakacak. Bunun yanında yaşayan insanoğlu. Sen dursan öbürü durmuyor. Gelip çatsa da ne yapacak? Ben oruçluyum. Ben oruçluyum deyip ona ne yapmayacak? Uymayacak. Oradan da çekecek. Ne yapacak? Gidecek kardeşler. Onun dışında harama bakmaktan Harama el uzatmaktan, harama yürümekten de ne yapacak? Uzak duracak. Ve orucu bozan şeylere baktığımızda orucu gelen naslarda iki şey bozar kardeşlerim. Yeme içme ve cinsi münasebet. Üçüncü şıkkıda İmam-ı Şafi Allah kendisinden razı olsun söylüyor.、E Yalan sözü, gıybeti, kötü konuşmayı terk etmeyen birisi havuç tutmuş, kendini aç bırakmış. Hadisini delil alarak oruç bozulur ama buna kefaret yoktur diyerek bir iştahatta bulunmuştur ki ben de bunu kabul ediyorum. Çünkü gelen naslarda bu özellikten üzerinde duruluyor. Buna kefaret yok ama bunu bırakmayanın da orucu nedir? Yoktur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Orucun kefaretiyse kardeşlerim, bir adam Ramazan günü ben şöyle şöyle yaptım ne yapayım diye kasıtlı bile bile orucu bozuyor ve Aleyhisselatü Vesselam'dan ruhsat istediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peşi peşine iki ay kendisine oruç tutmasını emretmiştir. Adam demiştir ki ben bir güne güç yetiştiremedim. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yediğinde Yedirme içtiğinden içtirme giydiğinden giydirme diyor. Kefaret olarak ona ne yapıyor? Hürriyetine kavuşturacağın bir köle bulabilir misin? O diyor ki hayır diyor. Çok fakir birisi. İki ay arka arkaya oruç tut. O diyor bir güne güç yetiştiremem. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir süre 60 yoksulluk doyurabilir misin diyor. Diyor ki Medine'nin en fakiri benim diyor. Bekle o zaman diyor. Bir zembeli hurma geliyor, götür bunu diyor. Dağ、e, en fakiri biz ilk götürdü çocuklarına yedi. Kardeşlerim kafaret için gelen oruçun nasi bu. Şimdi bizim ümmetimiz bunu ne yapmış? Bugün biri anlatıyor diyor işte bir sığırdan diyor on yerinden şey çıkar diyor, bastırma çıkar diyor. Herkes dini pastırmaya çevirmiş, çorbeye çevirmiş. Herkes bir yerden tutmuş. Biri diyor ki güne gün tutarsın. Doğru. Güne günde var. Biri diyor ki iki, arka, iki ay arka arkaya oruç tutarsın.、E、o da var. Doğru. Biri diyor ki altmış fakiri doyurursun. Adam zenginim ben diye. Her gün yerim altmış fakiri doyururum diyor. Biri onu tutuyor. Kardeşlerim burada nas açık. Sırasıyla bir tavsiye var. Nedir tavsiye? Altmış fakiri doyurabiliyor mu? Yok. İki ay bir köle azat edebiliyor mu? Yok. Ya hangisini yapıyorsan ilk sıralamadan itibaren ne yapacaksın başlayacaksın hepsini yapabiliyorsan hepsinde ne yapacaksın yapacaksın. Ver öyk hiç birini yapamadın güne gün oruç bütün seneyi geçirsen de o ramazan dahaki bir günün sevabına ne yapamıyorsun erişemiyorsun. Öyleyse ne yapın ne edin orucu bozmamaya ne yapın fairet gösterin. Kardeşlerim. Oruçta bir de mübah olan şeyler var. En çok gelen sorulardan birisi, işte koku kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirsiniz. Misvak kullanabilir miyim? Evet, misvak kullanabilirsiniz. Banyo yapabilir miyim? Buç dedebilir miyim? İşte denize girebilir miyim? Havuza girebilir miyim? Evet, hepsini yapabilirsiniz. Yalnız çok dikkat edin, kendinize su ne yapmayın, kaçırmayın. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdesti bize tarif ettiğinde ne diyor? Ağzınızı aldığınızda oo, iyice alın, çalkalayın, sümkürün. Burnunuzu aldığınızda iyice su verin, sümkürün, temizleyin. Ama Ramazan ayı geldiğinde bunu ne yapın? Çok yapmayın diyor. Haf alın, çıkarın. Az verin, çıkarın. Kaçırmayın diyor. Sakız çiğneyebilir miyim? Hayır, çiğneyemezsiniz. Onun dışında Ramazan'da、e, bazı sorulan sorulardan bir tanesi de kardeşlerim. Yemeklerin tadını kontrol edebilir miyim? Evet. Kırtlağınıza kaçırmadığınız müddetçe İbn Abbas'tan nakil vardır. Hele hele kıskanç kocalar vardır. Veyahut lokantaları düşünün. Yemek yapacaktır. Yani sadece tadına bakma şartıyla yemeği kontrol etmedi de bir sıkıntı yoktur. Tuzunu, yemeğin tadını İbn Abbas'tan nakil vardır. Bunu Bukhari ve İbn-i Ebu Şeybe naklediyor. Şekalbani de El-İrvan'ın 937 nozlu rivayetinde nakletmiştir. Kan alma, verme, diş çektirme,、e, iğne vurulma, saç kesme, tırnak kesme, sürme çekme, orucu bozar mı? Bozmaz. Sadece gıda yoluyla alınan serumlar bozar. İşte iğne vuruluyor. Kardeşim hastaysan tutma. Allah sana ayetinde de diyor. Resulü sünnetinde de diyor. Hastaysan ne yapma? Tutma. İyileşince tuttur. Doğru mu? Çok zorlamayacaksınız. İne vurulmanız gerekiyorsa vurun. Serum bozar. Onun dışında bir şey ne yapmaz, bozulmaz. Hastaysan tutmayacaksın. Ee, yine hasta için biliyorsunuz ruhsat vardır. Rabımız kitabında, Resulü de sünnetinde. Sizden kim o aya erişirse oruç tutsun. Kim hasta, yavut seferdeyse, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde ne yapsın? tutsun diyor. Veyahut emzikliyse hamileyse、e, çocuğu varsa burada da kişinin dilediğine bırakılır. İsterse tutar. İsterse ne yapmaz? Tutmaz. Ama tutamadığını sıhhatli olduğu günlerde ne yapacaktır? Tutacaktır. Çocuklu olan, emzikli olan kadın tutacağı gibi ileriki zamanlarda o günlerinin de fidyesini verecektir. Evet. Yaşlı için ne vardır? Ruhsat vardır. Oruç tutmaya artık gücü yetemeyen bazı insanlar vardır ki artık şeyden düşmüştür, güçten, takattan. Onlar da gün sayısınca bir fakiri doyuracaktır, fidye verecektir. Veremiyorsa Allah hatalardan beledir. Hatta sahabeden bir tanesi, Allah kendisinden razı olsun, çok yaşlanıyor, rahatsızlanıyor. Bir ay oruç tutamıyor, otuz fakiri topluyor, kuru ekmeklerden yağ eritip üzerine döküyor, kilit yemeği yapıyor, ekşi yoğurdu döküyor. Buyurur yemeğe diyor. Otuz fakiri doyurur. Ya Rabbi diyor. Elimden gelen bu. İşte bu da benim orucumun kefareti diyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Evet. Yolcu için ruhsat vardır. Ee, yolcuyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün sahabeler geliyor ve diyor ki helak olduk. Ne oldu ki? Herkes oruç. Yani güçten takattan düştü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen insanlara karşı dönüyor. Eline verdikleri bir sütü yahut suyu dikiyor kafayı hem de bir ikindi vakti orucu ne yapıyor? Bozuyor. Seferde bir kere bozmuştur. İbn-i Abbas'tan gelen nakilde radıyallahu anh'dan ondan sonra diyor orucu yolculuk boyunca dileyen tuttu. Ramazan orucunu kastediyorum. Dileyen terk etti diyor. Onda daha sonra bu kimken geldiğinde ne yapabilir? Tutabilir. Evet. Bunun dışında、e, ne var?、E, oruçlunun gece kılacağı teravih namazı. Kardeşlerim teravih Bukhari'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 gece çıkmış. 3 gece insanlar onu taklit etmiş, teravih arkasında ne yapmış? Kılmış. Daha sonra ümmetine farz olma korkusuyla Allah Resulü ne yapmış? İnsanların içine çıkmamıştır. Daha sonra insanlar ferden, cemaaten bu ibadete ne yapmış? Devam etmiştir. <gülüyor> Ömer radiyallahu anh'ın emirel mümininliğindeyken, halifeliğinin yarısındayken savaşlar bitip biraz ortalık sakinleştiğinde mescide geliyor bir gün bakıyor ki herkes vurup vurup ayrı ayrı namaz kılıyor. Onları birleştiriyor, başlarına bir、e, emir koyuyor,、e, namaz kıldıran birini koyuyor ve topluca ilk teravihi ne yapıyor? Kıldırıyor. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde var. Sonradan çıkarılan bir şey nedir? Değildir. İster topluca kılabilirsiniz. İster hatimle kılabilirsiniz. İsterseniz evinizde kılabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok kardeşlerim. Yani illa gelin burada kılın demiyoruz. Yani burada kılalım, beraber olalım dememden maksat birbirimizi görelim, daha iyi kaynaşalım, hasbihar edelim, dertlerimizden dertlenelim.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 Kadir gecesi vardır ki burada binaydan hayırlıdır. Allah bizlere bunu yine yad etmeyi yakalamayı nasibesin ki her mümin bunu zaten yakalar inanarak sevabını da umara Ramazan ayını tutar gecelerini de ihya ederseki hepiniz öylesiniz inşallah zaten ben öyle biliyorum. Kadir gecesini zaten.